Ağodu bellihi min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir Rabbi alaamin. Sallatu sallam ala kiya seyda el övüne ve ila jami al vel ve Ve ila jami al udiayi. Ve alhamdulillahir Bugün hep beraber inşallah Allah'ın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 Allah'ın ya zahir ismini ya da batın ismini inkar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu da iman olmaz. Evet ayet kelime de Allah buyuruyordu, vel ahir ve zahiru vel Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah zahirdir, Allah batındır. Ve bi şeyin alim. O her şeyle her şeyi bilendir. Zahiri de bilendir, batını da bilendir. Evveli de bilendir, ahiri de bilendir. Herhangi bir şeyin zahir ya da batın oluşu onun bilmesine manide değildir Zahir de onun için, onun iç yüzü vardır, içini bilir. Batının da batın olması, gizli olması onun için batın değil, o da zahirdir.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 Allah batındır insan için. Allah'ın kuluna nef ettiği ruh zat tecellidir. Bu tecelli aynı zamanda sürekli ve daimidir. Yani kul batın itibariyle, hakikat itibariyle Allah ile var. Eğer bu tecelli olmasaydı o Allah'a halife olmazdı.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 Allah bizi kaybedenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar, soru göndermişler. Zikirde söylenilen ilahilere uyamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Evet. Zikirde söylenilen ilahilere uyamıyoruz. İlahi söyleyen arkadaşlar işi ciddiye almalıdır. Eğer zikir yapılacaksa, önce yavaş yavaş yapılır, gittikçe onun mutlaka hızlanması gerekir. Zikir hızlanmışken ağır bir ilahi söylerse ne olur? Yavaşlar, karba karışık bir şey olur. Onun için ilahi söyleyen arkadaşlar buna dikkat etmelidir. Böyle olunca öteki taraftaki arkadaşlar da, bayan kardeşlerimiz de buna uyamıyor. Her şey darmadağın oluyor. Orada farkında olmadan zikrine mani oldu. Gönlünün dağılmasına bir anda sebep oldu demektir. Onun için arkadaşlar işi ciddiye almalıydı. Buradan birkaç sefer müdahale etmek zorunda kaldık. Hangi ilahi söylediğini bilmiyor musun? Söylemen bilmem lazım onu. Evet, söylenilecek ilahi burada Allah zikrediliyor. Mutlaka Allah ile ilgili olmalıdır, Allah'ın zikriyle ilgili olmalıdır. Allah'a aşkla, aşıklıkla ilgili olmalıdır. Bir sonraki ilahi bir öncekinden mutlaka daha hızlı olmalıdır, daha seri olmalıdır, daha yavaş olmamalıdır. Yavaş olursa yavaşlatır. Eğer arkadaşlar ilahileri sıraya koyup getirseler hangi sıraya göre yapmaları gerekir, onu gösterir. En iyi şekilde tefekkür nasıl yapılır? Tefekkür, fikretmek demek. Aklı kullanmak demektir. Eğer bir hayalın içinde, hayal kurmanın içinde Allah varsa genel manada o tefekkür olur. Diyelim ki biri cenneti düşünüyor, cennetteki nimetleri düşünüyor veya cehennemi, cehennemdeki azabı düşünüyor. O da tefekkür halimledir. Ahireti düşünüyor, ahiretin hesabını düşünüyor. O da tefekkür halimledir. Ama en güzel tefekkür nasıl yapılır? Zahirden batına giderek. Kendi gönül alemine dönerek. Kendini kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu bilip tadarak. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip Allah'ın huzurunda olduğunu tefekkür etmek, düşünmek. Sohbetini Allah ile yapmak, derdini Allah'a anlatmak, istediğini Allah'tan istemek. Evet, tefekkür. Her anda Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu, kendisine kendisinden daha yakın olduğunu, hangi tarafa dönerse dönsün Rabbinin veşinin orada olduğunu düşünerek, bilerek, Bu tefekkür onun hayatına yansır tabi. Kaçak elektrik kullanımı haram mıdır? Güzel soruyor. Eğer birinin ihtiyacı yoksa onu kullanması kesinlikle haramdır. İhtiyacı yoksa ama birinin çoluk çocuğu soğuktan donacaksa, yok bu haramdır bunu kullanmıyorum demesi de haramdır. Çünkü birisi orada darda kaldığında Allah haram kıldığı leşi, kani, domuz etini helal kıldı. Aşırı gitmemek kaydıyla onu yiyebilirsiniz dedi. Eğer biri mecbur kalmışsa, yani çoruk çocuk evde donacaksa, bu durumda ne yapması gerekir, onu kullanması gerekir. Devletin kendi vatandaşına bakma mecburiyeti de vardır. Zaten kullanması gerekenler, kullanmaması gerekenler eğer kullanmazsa o kaşakta sorun çıkmıyor aslında. Hiç ihtiyacı olmadığı halde kullanıyor. Kullanmak şöyle dursun, bir de onu israf ediyor. Kaçaktır ya. Nasılsa bedavadır. Haram, haramdır. Kaçak olarak kullandığında daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu hangi koruma girmiş oldu? Leş, kan, domuz eti sınıfına girmiş. Senin bunu çok ölçülü kullanman gerekiyor. Çok dikkatli olman gerekiyor. Yoksa seni zehirler. Yoksa kötü olur. Her halükarda israf haramdır çünkü. Yani boş yere eğer orada bir alet çalışıyorsa, kaşak olsun veya olmasın. O israftır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Allah ayet-i kerime de buyuruyordu. Allah müsrifleri sevmez. İsraf edenleri sevmez. Oraya çok dikkat etmesi gerekir. Evet. Mecbur kalmışsa kullansın, mecbur değilse kullanmamalıdır. Mecbur olana leşkan ve domuz eti gibi helaldir. Ama mecbur kalmayana haramdır. Şafii mezhebinde, karı ve kocanın eli birbirine deyince abdest bozulur mu? Bozuluyormuş. Onlar da Hanefi mezhebine göre şey yapsınlar, bozulmaz. Eğer sıkıntı olacaksa, abdesti alırken Hanefi mezhebinin üzerine abdest alıyoruz, namazımızı onun üzerine kılıyoruz, onlar gibi kılıyoruz derlerse, hiçbir sorun olmaz. Sıkıntı da yaşamamış olurlar. Üşütmemiş olurlar. Adak edilen kurbanın eti yenilir mi? Yenmez. Kurban kestiğinde etini yer, dağıtır. Ama eğer adamışsa, ismi üzerinde adak. Ben bunu Allah'a adadım. Artık ondan bir şey yiyemez. Çoruk çocuğuna da yediremez. Adanmış çünkü. Herhangi bir şekilde bir şey için kurban kesmek ayrı şeydir. Adamak başka bir şeydir. Adanınca onun etini yiyemez. Adamış ona ait değil çünkü. Vefat eden eşimin üvey çocukları var. Eşim ölünce miras bıraktığı üvey çocukları bana miras vermiyorlar. Ben de onlara dava açtım. Bu doğru mudur? Ne yapmam gerekiyor? Ne olursa olsun Allah'ın hükmüne göre, kitabına göre hareket etmek lazım. Hesabı Allah'a vereceğiz. Bu durumda Allah'ın hesabına göre o mirastan ne payı varsa onu vermelidir. O da onu istemelidir. Ondan fazlasını istememeli ötekileri de onun hakkını yememelidir. Kısa süreli uykudan sonra abdest bozulur mu? Mesela 10-15 dakika. 10-15 dakika insan uyuyup uyanmaz. Bu uyku uyku değildir. Buna uyku denmez. Bu yakaza halidir. Mesela biri Otururken, tefekkür ederken, uyuyabilir, oturmuş tefekkür ediyor, hatta rüya görüyor o arada, bu abdest bozuluyor mu? Bu abdest bozulmaz, uyku normalde abdesti bozmaz, ama uyuyunca ne halde olduğunu bilmediğin için uyanınca abdest alman gerekiyor, ama böyle bir uyku abdesti bozmaz. Bu demek değil ki, yatın, kalkın, namaz kılın demek değildir yalnız. Evet, öyle bir an için kendimizden geçiyoruz. Ya da mesela camide, yorgundur biri, gözü kapanıyor, öteki dört yöre kalkıp abdestten bozulur. O uykuyla abdest bozulmaz. Sırtı duvarda olsa bile, o uykuyla oturarak uyumuşsa, o abdesti bozmuyor. Derin uykuya geçmemiş, o kendindedir çünkü aslında. Böyle hemen dokunduğunda hemen uyanıyor zaten. O uyumamış. Ona yakaza hali deniyor. Evet, öyle söylesem daha doğru olur, anlaşılır. Yakaza hali uykuyu bozmaz. O uykuyla uyanıklık arasındadır. Derin uykuya dalmamış. Yakaza hali'dir. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Hoca, kişi eşine üç defa boşum boşum dediği zaman ne yapması gerekiyor? Bir daha söyleyin. Kişi eşine üç defa boşum dediği zaman ne yapması gerekiyor? Evet. Üç defa boşsun demekle eş boşalmış olmaz. Allah'ın koyduğu kural vardır, şart vardır, şartlar vardır. Boşanması için eğer kadın ay hali oluyorsa üç hay, ay halinin üzerinden geçmesi gerekir. Görmüyorsa üç ay. Üç ay beklerlerse, beraber olmazlarsa o zaman boşanmış olur. Üç ay. Ama diyelim ki vazgeçtiler, beraber oldular. Bu durumda o söz boşa çıkmış oldu Üç sefer boşsun demekle de batıl bir söz söylemiş olur. Çünkü neden üç ayı bekliyor? Üç talak ne demektir? Bunu bir manası olmalıdır. Yani üç tane taş vermiş yerlerine bir tane, bir tane yeterliydi o zaman. Her bir talak bir ay için geçerlidir, Bir ay için. Yani bir sefer boşsun diyecek, bir ay bekleyecek beraber oldular, oldular, olmadılar, karar verdiler ki boşanacaklar. Bir daha söylemesi gerekir, boş ol diyecek, ikincisini kullanacak. Bir ay geçti, bir daha anlaşamadılar, boşanmaya karar verdiler. Bir daha, üçüncü sefer boş ol diyecek. Diyelim ki üç ay dolmadan bir gün kaldı, bunlar vazgeçti, beraber oldular. Bu durumda boşanma gerçekleşmedi. Allah boşanmayı gerçekleştiriyor. Bizimkiler de her ne hikmetse kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyorlar. Öyle değil. Eğer beraber oldularsa bu durumda söylediği söz geçersiz olmuş olur. Rasulullah Efendimiz'in döneminde bu söylediğiniz gibi sahabeden, büyük sahabelerinden bir tanesinin oğlu öyle söyledi. Hazreti Ömer'in oğlu üç sefer benden borçsun dedi. Resulullah Efendimiz'e gittiler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, size ne oluyor böyle? Ben daha sizin aranızdayken siz bid'at çıkarıyorsunuz. Böyle bir boşanma var mıdır dedi. Daha ben ölmedim dedi. Bu ne biçim boşanmadır dedi böyle. Allah böyle söylemedi mi? Allah'ın koyduğu kural bu değil midir? Sen kendi kafana göre üçünü birden böyle şey yapıyorsun. Nereden çıkardın? Bu bid'at ben daha kel bidat mı çıkarıyorsunuz?" dedi. Böyle bir boşanma şekli yoktur. Ama bununla beraber Allah, onlar boşanırken aynı evde bulunsunlar dedi. Aynı evde. Boşanmış değildir. Boşanabilmesi için üç ayın tamamlanması gerekir. Bir de fetva çıkarıyor. Biz diyor boşanmışız, bir arada olmamız doğru değil. Nereden çıkarıyorsun öyle? Üç ay dolmadan nereden boşanıyorsun? Allah beraber otursunlar dedi. Ayrılmasınlar. Niye ayrılmasınlar? Beraber otursunlar ki anlaşsınlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. <gülüyor> Boşanmak öyle çocuk oyuncağı değil. Evet. Hani diyelim ki bir sefer öyle yaptı. Üç ay doldu. Boşanma gerçekleşti. O zaman ayrılmaları lazım. Düşündüler, taşındılar yok. Ayrı yapamıyoruz. Bu sefer ne yapmaları lazım? Bu sefer bir araya geldiklerinde nikah kıymaları lazım. O birinci seferde nikah gerekmiyor bak. Üç ay dolmadan nikah gerekmiyor. Bu sefer nikah kıymaları lazım. Nikah kıydılar. Bir daha anlaşamadılar. Aynı şekilde... Ayda bir sefer bir talakla boşayacak. Sonra üç ay doldu. Bir daha boşandı yani. Boşandılar. Boşanma bir daha gerçekleşti. Bir daha nikah kıyabilir mi? Bir daha nikah kıyamaz. Allah bu kuralı niye koydu? Karın gidecek, evlenecek haber ne olsun? Artık siz birbirinizle birbirinizle yapamıyorsunuz. Bunu göze alıyorsan yap dedi. Boşan. Eğer bunu göze alamıyorsan ona göre anlaşın. Birbirinizi idare edin dedi. Öyle hülle mülle işte gitti, nikah kıydı şey yok. Ne yapacak? Gidecek. Kadın evlenecek. Gerçekten evlenecek yani. Sonra diyelim ki kocası öldü veya boşandılar. Herhangi bir şekilde öyle dinde hile yapmak yok. Allah'ı kandırmaya çalışmak yok. Bu terbiyesizliğin en büyüğü Allah'a saygısızlığın en büyüğüdür bu Ha o zaman gider evlenir bir daha onlar boşanırsa veya kocası ölürse bunlar bir daha eğer biz bir araya gelirsek beraber evliliği yürütürüz derlerse o zaman olur dedi Allah bir daha bir araya gelme hakları vardır yapabilir der öyle mesele anlaşıldı inşallah Anlaşılmayan bir yer varsa söyleyeyim. Tamam diyeyim. Evet. Başka sorusu olan var mı? Hocam, babası olmayan iki kardeş arasında mal ortaklığı vardır. Biri anlayışlıdır, biri anlayışsızdır. Ve biri Allah'a daima kendi malından vermek ister. Ama mal ortağı birdir. Bunu da kardeşinden gizlemek zorundadır. Bu haram mıdır hocam? Verirken kendi malından verebilir. Onun malından verme hakkına sahip değildir. Mal ortak ama hocam. Ortaksa bir tek kendi payından verebilir. Yani onu bölüştürürken, bölüştürünce diyelim ki ayda bir hesap görüyor. Kehsap kitap yok ama hocam. Kehsap ki kitap yoksa o zaman şöyle yapmaları lazım. Demeleri lazım ki her ay için mesela belli bir miktar belirlerler. Bu kadarını sen bu kadarını da ben alayım. Özel harcamalarımız için o özel harcaması için aldıkları kullanabilir. Yoksa kardeşi de olsa onu kullanamaz. Böyle bir hakka sahip değildir. Allah yolunda olsa bile Kullanamaz. Veremez. Verdiğinde haberdar etmesi gerekir. Onu söylemesi gerekir. Kendi evet, payını ayırır. Onun da haberi olması gerekir. Öyle gizli da olmaz. Evet. Buna dikkat etmek gerekir. Söyleyip anlaşmak gerekir. Evet. Başka? Hocam bir de devamlı bir arkadaş var bir soru soruyor öyle takıldı kafama, niye tek peygamber üzerine şehadet getiriyorsunuz diye, bu ayrımcılıktır diye, şehadet getirirken, böyle bir şey Kur'an'da yok diyor. Her bir ümmet Kendi peygamberi kendisine şahittir. Şahit. Şahit demek örnek demektir. Örnek. Şahadet etmek demek kendi peygamberini kendisine örnek olarak kabul etmek demektir. Bununla beraber Allah bütün peygamberleri bizim için ismini saydığı, Kur'an'da ismini saydıklarını bize örnek göstermiştir. Onları da örnek olarak kabul ediyoruz ama asıl bizim için örnek olan Resulullah Efendimiz'dir, ondan. Diğer kavimler de, onlar için de aynı şey geçerliydi, onlar da kendi peygamberlerinin şahitliğine şehadet etmişlerdi. Yoksa ben şahadet ediyorum, bir tek inanıyorum demek değildir. Onun şahitliğini kabul ediyorum, onun şehadetini kabul ediyorum. O her neyi bana getirmişse, bize getirmişse onu kabul ediyorum. Her neye şahitlik etmişse ben de ona şahitlik yapıyorum. Her neyi söylemişse evet, ben de buna şahidim demektir. Ben kendi peygamberime şahit olmayayım, Şahadet etmeyeyim, hiç görmediğim, bilmediğim, tanımadığım bana gelmeyen bir peygambere mi şahitlik yapayım? Bu şeytanın sözüdür. Bu şeytanın Yaptığı bir hile, verdiği bir uve Allah zaten imanı, imanın şartlarını sayarken bir tek kendi peygamberine iman edilmedi. Bütün Resullere iman ettiğini söyle dedi. Bütün Resullere. Amenel Resul. Amenel Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Kullun amene billah ve resulihî. Bütün Resullere, Nebilere de değil. Bütün Nebiler Resuldur aynı zamanda. Bütün Resullere iman ettim diye. Müminler bütün Resullere iman ederler. Neye iman ederler? Hepsinin Allah'ın Resulü olduğuna iman ederler. Ama iç şahitliğe gelince durum değişiyor. Peygamberi onun şahididir. O peygamberin, kendi peygamberinin örnekliğini kabul etmiş, şahitliğini kabul etmiştir. Evet. Öyle bir şey söyleyelim ki bize faydası olsun. Öyle bir şey, öyle bir soru soralım ki bize fayda versin, işimize yarasın. Onu öğrenince işimize yarasın. Ama derdi bir şeyi öğrenmek olmayınca böyle kendi kendine şeytanın verdiği vesileseyle soru öğretir. Bir şeyi Allah öğrettiyse, Resulü öğrettiyse biz de onu beğenmesek ne olur? Bütün sahabe bu şekilde ona şehadet ediyor muydu? Evet. Her biri o kelime-i getiriyor muydu? Evet. Biz de buradan niye bunu böyle yapıyorsunuz? Ona torpil yapıyorsunuz. Onun torpili ihtiyacı mı var? Böyle söyleyince ona bir şey mi vermiş oluyoruz? diyoruz? Yoksa biz mi bir şey kazanıyoruz? Böyle söyleyince dal gibi bir nefis kendini bir şey zannediyor. Allah ait kelime kerimede buyurdu. Onlar iman ettikleri için bunu sana minnet ediyorlar. Biz iman etmişiz işte. Yani sanki sana ikramda bulunmuşuz. Asıl siz Allah'a minnettarsınız dedi. Allah size onunla hidayeti vermiş. Minnettar olacak olan sizlersiniz. Onu öyle minnet altında bırakamazsınız. Her ümmet peygamberine teşekkür etmelidir. Ona borçludur. Hidayeti borçludur. Vesile olmuş. Evet. Var mı başka bir şey sormak isteyen? Efendim resmi nikahla imam Nikah e, yani resmi nikahı bırakan bir insanın imam nikahına karşı bir zararı dokunur mu efendim? Ameller niyete göredir. Niyete göre. Birinin niyeti boşanmak değilse, kağıt üzerinde herhangi bir sebepten dolayı onu silmek istiyorsa, neden boşanma olsun? Boşanma çocuk oyuncağıydır. Böyle bir şey olur mu? Ama niyet, eğer boşanmaksa boşanma gerçekleşir. çünkü niçhay kıyarken önce zaten imam nikahını kıymış. Sonra öteki devlet öyle istediği için çocukları okula gitsin, nüfusluları çıksın diye onu kıymış. Evet biri çıkıp diyebilir ki ikisi aynedir onu bozunca o da bozulur. Niyeti nereye koyacağız? Annelerin niyete göreydi. Evet. Herkes kendi hesabını kendisi verir. Onun için bir kul bir şey yaptığında hesabını Allah'a vereceğini bilmelidir. Konuşurken de öyle kendine göre konuşamaz. Evet başka sorusu olan var mı? <gülüyor> herhangi bir konu hakkında size gelip şahsi olarak bir soru sormak doğru mu? Yani benim hangi makamdayım ya da ben Allah'ı seviyorum imanın ne kadardır diye herhangi bir soru sormak doğru mu? Evet. Burada aslında her şeyi anlatıyoruz. Allah'ın ölçüsüne göre Herkes kendini anlar ve bilir. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, Tekrar tekrar söyledim. Resulullah Efendimiz sahabeye buyuruyor. Ben size sizin Allah katındaki mevkinizi, makamınızı, yerinizi bildireyim mi, söyleyeyim mi? Sahabe evet ya Resulullah söyle. Buyurdu ki her biriniz kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Yani sen Allah'ı ne kadar seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Sen Allah'ı ne kadar ciddiye alıyorsan Allah da seni öyle ciddiye alıyor. Senin gönlünde tabiri caizse Allah karşıncı sırada da seni ona bak. Yani bir şey yaparken, bir şey konuşurken, bir şeyi isterken önce Allah'ın hesabını mı yapıyorsun, başkalarının hesabını mı yapıyorsun? Ona bir bak. Önce herkes mi ne der? Yoksa Allah ne der mi diyorsun? Önce ona bir bak. Kendi gönlüne bak. Allah katındaki yerini anlarsın. Bu durumda herkes anladı demektir. Bak Resulullah Efendimiz sahabeye böyle anlattı. Bana sorma dedi. ''Ben bilmiyorum'' dedi, ''Sen biliyorsun'' dedi, ''Sen benden daha iyi biliyorsun, bak gönüne, onu görürsün, onu anlarsın'' dedi. Kendimizi kandırmaya da gerek yok, çünkü önümüzde Allah'ın kerami ölçüsü vardır. Allah'a göre sen neredesin? Bunu bilmek istiyorsan, yapman gereken şey Allah'ın kitabına bakmaktır. Biz de Allah'ın kitabına göre mümin miyiz, Allah'a dost muyuz? Sabikundan, o Allah yolunda müsabaka edenlerden miyiz? Mukarrebun, o Allah'a yakın olanlardan mıyız? Yoksa kendi kendini kandıran yalancılardan mıyız? İnandım deyip yalan söyleyenlerden miyiz? Dilimizin söylediğini, gönlümüzün tasdik etmediği kimselerden miyiz? Yoksa münafık mıyız? Yoksa bize münafıklık halleri mi var? Yoksa şirke düşmüşüz, farkında değil miyiz? Yoksa hem şirkete düşmüşüz, hem şirkimizin farkında mıyız? Hem nifak içindeyiz, münafaklık yapıyoruz, hem de kendi kendimizden onu gizliyoruz, ben münafak değil miyim diyoruz. Herkes kendine baktığında bunu rahatlıkla anlar ve biz burada apaçık anlatıyoruz. Bütün bunlarla beraber gelip bir de bana sorsa, bur aşağıda sormasın. Eğer biri bana soruyu soracaksa burada sormalıdır. Sorsun diyorum ben cevap vereceğim. Ne zaman ki evet öğrenmek isteyen var mı? Kendini bilmek isteyen var mı diye sorduğumda sorsunlar. Sorsunlar ben de söyleyeceğim burada. Direkt söyleyeceğim. Ama kendinde o hastalığı görüyorsa, o yanlışı görüyorsa burada söyleyemiyor, aşağı inip soruyorsa ne demek istiyoruz ama? Benim yanlışımı doğru olarak tasdik et diyor. Yapamam onu. Böyle yapamaması gerekir. Eğer gerçekten merak ediyorsan, burada bana sor, ben de sana cevap vereyim. Eğer burada sorduysa, arayacak cevaba da atlanmalıdır. Arayacak cevaba da razı olsun. Niye benim milletin içinden rezil de demesin? burada sormaya çekiniyor, aşağıda sormaya çekinmiyor. Niye kimse yok orada? Söylesen de bir şey olmaz herhalde. Benim böyle şeyleri söylemem doğru değildir. Ama söyledim. Arada bir soruyorum. Evet. Hemer hepiniz şahitsiniz. Bilmek isteyen varsa sorsun diyorum. Her neyi sorarsanız cevap vereceğim diyorum. O anda sor. Kim gerçekten öğrenmek istiyorsa sorsun o anda. Zor soru ben söyleyeceğim. Ama sonra gelip sorması, bende bu hal var mı demesi kesinlikle yanlıştır. Yanlış ve gerçekten hoş olmayan bir durumdur. Evet, belki böyle sorulara benim cevap vermemem daha ödür Burada değil, aşağıda yani. Ama biz arkadaşlar kendini bilsin, anlasın diye onlara anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Biz onlara söylemezsek belki onlar kendi gönüllerine bakıp düşünme, tefekkür etme imkanı bulurlar. Kendini dinleme, kendini tanıma imkanı bulurlar. Onun için bundan sonra böyle konuşmayacağız inşallah. Anlatmayacağım da genel olarak konuşacağız. Özel sorulara cevap vermeyeceğiz. Düşünsün, tefekkür etsin, gönlüne baksın. Yani Allah'ın batın ismi onda tecelli etsin. Kendisinde gizli olanı görsün. Evet. Allah hepimizi kendisini tanıyanlardan eylesin. Hem zahirini hem batınını bilenlerden eylesin. Allah'ın zahir ve batın ismine iman edenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.